Mehmet'im. Efendim? Paşam be! Bir sorum olacaktı sana? E sor sor hadi. Kardeşim evleneceğin bayanda ilk nereye bakarsın? E saçlarına bakarım. Peki nasıl görünmeli? Görünmemeli. Vay be! Adamsın. Eyvallah.